varmış bulunduklayız. Memleket potansına baktığımızda her şey yarım yamalak konuluyor. Birçok şey var konuşulması gereken. Bunların hepsi üst baş içerisinde bir gümbürtüde yok ediliyor, mahvediliyor. Bugün Migros depo işçilerinin direnişleri var. Aynı zamanda pek çok yerde far polasından ala yapı gemi söküm işletmelerinin bulunduğu bölgedeki işçilere yemek sepetine ee, pek çok noktada, pek çok odakta, pek çok firmada, pek çok yapım, işte üretim dağıtım, hizmet sektörünün pek çok kısmında bir isyan nüvesi var. Haklarını talep edebilmek için ve bu insanlar sıkıştırılmış durumda. Hayatların çalınmasına karşı isyan eder durumda. Migros depoda bu arada en göz önünde bulunan şey. Bu arada gizli reklama giriyormuş bu Migros falan demek. Migros'u ee, İsviçre'den Türkiye'ye geldiğinde değerlendiren bir Twitter akti vardı. Ee, i̇şte pahalılığa karşı mücadele etmek için İsviçre'de kurulan bir kooperatifi Türkiye'ye transfer ettiklerinde de aynı naneyi yiyeceklerini söylüyorlar. Ama gel gelelim ki Koç Holding'inden e, şimdi işte Anadolu grubu Özilhan bilmem nesine geç geç sürecindeki arada Amerikalılar var bilmem ne var işte büyük marketçilik bilmem ne konuşuyorlar. Ee, her şeyin alaşağı dediği, her şeyin e, yerli eksan olunduğu bir zaman diliminde tabii ki sözün kifayetsiz kalacağı ortakla, e, ortakla geliyor. Sözün kifayetsiz kılınacağı bir alan açılıyor ve bu alanda işte onun yerine işte bimler, A101'ler bilmem neler, discount marketlerle beraber tamamlandı. Tabii ki çalışanların da yükleri çoğaltıldı bu durumda. E, giderek kartelleşmiş firmalar işte... Mesela şimdi KDV %1'e indirilmiş derken aslında halt etmişsiniz siz. O %1'e indirilmiş öncesinde fiyatlar yükseltilip %1'e çekildikten sonra da tekrar aynı fiyattan ürün satılan beyaz peynirinden, domatesine bilmem nesinden şusuna busuna günlük gıda ihtiyaçlarının her şeyinde zaten fark var. Bu arada gözlerimiz aydın. Dolar 13.600'leri gösteriyor. Euro 13-15.400 15.400'leri gösteriyor. Altının 10'su 1864'te ki güvenli liman beklentisi ve Ukrayna Rusya krizi deniliyor ama Türkiye'deki kendi potansiyel halindeki çürümesini zaten ortaya çıkarttığımızda bütün han gedik bütün han ortaya çıkan eksiklik karşımızda birebir duruyor. Yayına başlayıp unutmadan söylemek istediğim bir şey var. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan bir euro değerini 4 lira 57.86'dan 6 lira 29.65'i çıkarttı. Bu da tabi ki hepimiz için haşırtlı kol böreği demek. %37.4'lüklü de bir ilave zam demek. Aspirininden penisilinle, antibiyotinden, arbelesine, ne bileyim hani tansiyon ilacından, şeker ilacına, siyelisinden bilmem nesine, aspirinle, her şeyine, her şeyine %37.4 minimum bir zıplama demek. Bir güncelleme daha demek. Tabii ki artık güncellemiyorlar. Fiyatı aşağı çekiyorlar. Bu nasıl bir fiyat aşağı çekilecekse geçerli olacak. Yeni depocuya satış fiyatı mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değerinin çarpılmasıyla hesaplanacakmış. Kararı da bu hafta içerisinde yaklaşık 5 gün içerisinde olacak. Tabii bu hafta için Merkez Bankası'nın Abidik Gubrik Başkanı'nın Vereceği kararlar var. Hazine Bakanı ile küsmüşler bu arada. Bilmem neymiş falan. Allah belalarını vermiyor tabi. Bir gün verir herhalde bekliyoruz. E, bu memlekette hukuk olmadığı için Allah'tan kitaptan medet umar hale geldik. Kan ha, seçimle neden ah giderler. Bu da ayrı bir e, cerahat. Çünkü ee, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Altılı hizmet, altılı bir masanın etrafında kurulmuş birbirlerini ağırlamaya devam eden işte halkın iktidarını kullanacağım halkla birlikte yöneteceğim diyen bir ilk defa üfkelenmiş, ilk defa halkın peşinden koşa gelen bir Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da e, dımdızlak muhalefetleri, e, mimli şahsiyetleri biri Sivas katliamının mimarlarından, diğeri 90'ların ağrının sağ kolu İçişleri Bakanlığı yapmış kötülük temsili Ermeni dediğinde küfür hakaret gırla giden ki basit bir şey yani sadece program yapmıyorsa Ermeni olduğu için falan değil basit bir şey ayrımcılığa hemen giden partisinin içerisinde elinde tuzlukla kıyarım var deyip de Hani nasıl koşuyorlar öyle? Onlar gibi Suriyelilere nefret saçan temsiller barındıran bir ırkçı yapı. Öbür tarafta bakıyorsun Ankara katliamının mimarı seçim zamanı başkan olmuş, başbakan olmuş, gelecek partisi denilen meymenetsizlik. Onun döneminde ekonomi bakanlığı yapmış Deva Partisi yok bilmem ne ve tabii ki Ağırın kuklu olarak bu gruba dahil ettiği. Demokrat Parti ya da DYP'nin ortak alanı halt ne halt partisi ise bu halt partileri ha geriye kalan bizim gibi sıradan insanlar için de tek bir seçenek kalıyor. işte bugün Dinin işini destekleyen işte HDP'siydi, TIP'iydi. Ha, bir kısım CHP'li milletvekiliydi ve bunlarla beraber işte kurulabilecek ince nüanslarla üçüncü bir yol e, gerçekliğini konuyor ama ister anarşist dersiniz, ister sol dersiniz, ister Marxist dersiniz, ister bu dersiniz, ister şu dersiniz. Bu rezilliğin tam da ivme kazanmış olan CHP'nin tekrardan çakılmasını gördüğümüz bir noktaya geldik. Neyse o uzun hikaye zaten memleket nasıl kurtarılır derdimiz değil. Zaten kurtarılacak bir memlekette kalmadı ama seçime kadar daha çok konuşacağız zaten bu e, bok yedici başlarını. Bir nefes alalım. Niçenka yani alternatif ile başlamıştık. Matematika Records'tan yayınlanmıştı. Bu arada çok üretken bir isim prodüktör olamında Rusya'dan. Zoriana ile devam edeceğim Deep Phones. Hemen arkasına Echo Brown. Bu sefer KSR'la beraber Motions parçası. The North Quarter. Onu da e, program içinde yer verdiğimiz önemli label'lardan biri olarak görüyorum. Yani Drown Bass bir noktaya gidiyorsa sayelerinde. Teslimeram'dayız. <gülüyor> thought it couldn't be I guess I thought it couldn't be yeah. I guess I thought it couldn't be yeah. I guess I thought it couldn't be this yeah. is yeah. yeah. just emotion Guess it's just emotion. Guess it's just emotion. Guess it's just emotion. Guess it's just emotion. Remind motion Sip on the sicker for the potion Girl, I feel some time time of we, we yeah. at the moment Guess it's just a motion Guess it's just a motion bir şey anlatacağım. Şu 5 euro Avrupa'da çoğu ülkenin kullandığı para biriminden. Adam bunu kazanmak için yarım saat belki çalışmıyor. Şu 100 lira buradan bizim milletimiz kazanmak için 8 saat çalışıyor günde. Şu şuna eşit. Yarım saatlik emekle sekiz saatlik emek eşit. Anladın mı dayıcım? Bak ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Sen Peki. kendini Afrika'yla kıyaslama abi. Adam üniversite sınavına girecek. Kendisi otuz binde. Adam kendini bir milyoncu kişiyle mi kıyaslıyor? Yirmi bin mi kıyaslıyor? Sen kendini bununla kıyaslayacaksın dayı. Çünkü biz gelişmekte olan ülkeyiz. Aç ülke değiliz. Anladın mı? Ben sekiz saatlik emekle... Biz, bize dolar da yok. Bak. Ben, ben, Sen Şimdi dolar falan var maşallah. Dolarda yeterli. Bizde euro <gülüyor> 20, 20, 20 bile bilmiyor. Demek ya biz. Evet Sadi vatandaş isimli röportaj silsilesinde bir genç kardeşimiz bir genç insan oldukça net bir biçimde anlatıyor işte o emek mücadelesinin aslında ne olduğunu Avrupa'da yarım saate 5 Euro Türkiye'de 8 saati 100 lira 100 lira eşittir 5 Euro daha kafanız buna basmıyor demek istiyor. Gerçekten de kafası basmayanlara emek mücadelesinin ya da hayatta var olmayı istinadının ne kadar zor hale konulduğunu nasıl anlatabiliriz, nasıl edebiliriz? Bunun derdinin ceremesini çekiyoruz her anlamda. Bu arada olmuş altın TL ile 815 lira. Gece bir ayarlama yapılır. Kimileri zengin edilir, kimileri işte fakirlikten azade kılınır. Şöyle yapılır, böyle yapılır ama her şey yarım yamalak ve eksik yedik kılınır. Hep eksik, hep azalmış, hep bir bir boşluğun içerisine terk ediliyor yaşam pratiği çünkü eylemselliği düşünmek imkansız kalınıyor. Sorgulamak mümkün. Yeni diye atfedilen, öyle diye durulanın somut bir biçimde susuna geldiği her çerçeve attığı her adım somut bir biçimde eksikliği, yarımlığı, azalmayı göstere geliyor. Bir, bir kuşatma halini var ediyor muktedir. ABC'si çürme olanın var ettiği yenilik olabildiğince yalın bir biçimde hayat hakkının gasp olunmasını barındırıyor. Bir devre kılınan her hamle, pragmatist olanın bir siyasi akımdan türetilmiş ola gelen daraltma ve zorbalıkları muhteviyatında barındırıp günü de da zehirliyor. Hayat hepten eksiklik kılınıyor. Bütün paramparça kılınırken her şey tersinden bir düzenlemeye tabi oluyor. ceraat artık safiyane laf kalabalığından çıkıp da cismanileşiyor. Yarım eksik yedi konulanın ve kılınmış kılınanın bir meselesi bugünün yeni denilen yerin hakikati olarak pay ediliyor. Bütünüyle yaşamın topyekün dönüşümü zulümle, zulümle olmasa da yoksullukla, o da olmasa açlık sınavları ile birlikte inşa ediliyor. Tüm bu ülkede. Gazete Duvar'da Ferhat Yaşar'ın haberi vardı. Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan yaklaşık 400 işçi 3 Şubat günü şirketin açıldı, açıkladığı %8'lik zanma karşı iş bırakmıştı. İşçilerin çalıştığı depoda yaptıkları iş bırakma yönemine karşı şirket işçilerin iş hukukunu bozdukları gerekçesiyle 120'den fazla işçi atıldıklarını bildirdi. Esen Esenyurt'ta Migros depo işçileri 3 Şubat tarihinden beri kendilerine dayatılan %8'lik zamma karşı iş bırakma eylemi yapıyor. Şirket ise önce işten atmakla tehdit etti. Bugün de devam eden eylemde çok sayıda işçinin işine son mesajı verildi. Mesajla son verildi bu arada. Depo, liman, tersane ve deniz işçileri DGD sendikası Genel Başkanı Neslihan Acar, Esenyurt deposundaki 400 işçiye mesajlar gelmeye başladığını söyler. Patron işten atmakla ve depoyu kapatmakla tehditli işçiler de içeriye kapandı çıkmıyorlar. Şu an hepsi atılmamışsa bile yarın mutlaka atılmaları gerçekleştirecek. %54 zam yaptık diyorlar ama devletin verdiği %50 asgari ücret zamını hesaplıyorlar. İşçilerin sadece 3 talebi olduğunu belirtir Acar. Ve ısrarla söylüyorlar ve her yerde söylememiz gerekiyor. Bunların primlerin yasal güvenceye bağlanması, saat ücretinin 4 liralık bir ekmek zammı, işçi sağlığı, iş güvenliği olduğunu söyler. Dışarıdan gelen işçiler de değinen acar. Gelen mesajları, eylemlerinin işgal olduğu, iş barışını bozdukları, bunun nedenle tazminatsız işten atıldıkları yazılıyor. Dışarıdan getirilen işçileri de tehditle kamplarına geri götürdüler. Tepelerinde iki tane silahlı güvenlik işçiler kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için bile dışarı çıkamıyor. İş başı da yaptırmıyorlar. Onlar da bizden gelecek haberleri bekliyorlardır. Bir daha sonra bu eylemler devam eder. Ee, geçtiğimiz hafta boyunca. Polislere karşı bir baskın gerçekleştirirler Tabii ki işte Öz İlhan ya da işte ya da arkasına almış eski başkanı. Anadolu grubunun şeysi Bay ıı, Özilhan polisi çağırır. Yandım anam deyip Keltoş'ta bütün kollu kuvvetini şusunu busunu yollar. Bununla beraber bir baskın gerçekleştirildi ve içerideki işçiler gözaltına alınır. Ee, yani öyle uçuk rakamlar istenmiyor tabii ki. 600-700 liralık bir faturamızı en azından aldığımız zamlarla ödeyebilelim dedik diyor Meski Hacer tabii ki ertesi gün. Ve bu süreklilik içerisinde 250 işçi bir gecede kapının önüne konuyor. Yaklaşık işte 250-254 işçinin hikayesi burada başlıyor. Ve işte haftalarca daha konuşacağız gibi görünüyor. Ee, kölelik dışında bir şey kaybetmek aslında Migros düşünsün, Özilhan düşünsün. Biz 20 tane işçiyle Özilhan'ın evini ona dar ettik. 300 işçiyle de bütün ülkeyi Özilhan'a dar edeceğiz. Ta ki arkadaşlarımız iş başı yapana kadar derler. Açıklamanın ardından tabii ki bekleyişler devam eder. 11 Şubat Cuma günü bir yazın açıklama yapar. Migros niye attık şöyledir böyledir falan. Ama işte biz amma hizmeti yapıyoruz. Biz çok muhtemel bir firmayız. Allah bizim belamızı vermiyor ki işte e, en doğrusunu doğruları söyleyemiyoruz bir türlü diyemezler tabii. Onunla ilgili detayları anlatacağım ama bir kısa ara verelim. Eco Brown'la devam edeceğiz. Bu sefer lensmanla ikili oluşturuyor. Nokia Days, The North Quarter'dan. Arkasına Haft eee ifino you know parçası sesimeram da bizlerle beraber olacak. You slip away Sesli Karşı radyoda devam ediyor. Mikros blablası. işte UZ Grup tarafından hazırlanan ortalama saatte gücret artı nokta altı lira prim dahi saatlik gelir dokuz nokta yedi İşte bahsi geçen saatlik dörtleri eklenmesi durumunda prim daha gelir artışı yüzde seksene denk gelir ki bunun da ekonomik rasyonelitisi yok. İki ihtar defalarca sözlü uyarı biz kovduk, biz hepimiz çok üzüldük. Migros olarak herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil, hakkaniyetli, vla vla, falan filan, fış, fırfır. Dağıtım merkezine uz Grup tarafından maksimum çoba sarf edilip ekonomik koşullar zorlanmak verilebilecek zam ile zam artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarına uygun bulan, iş yeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtmek isteriz. Ne güzel e, sermaye kendi kendine aklıyor, paklıyor. Migros'un açıklamasına DGDS üyesi işçiler e, dirin sürdürdükleri sürdücüleri esenyurt deposundan geçtiğimiz hafta açıklamada bulunurlar. Birazdan da şey tüsiyat önünde yaptıkları açıklamayı dinleyeceğiz bir kısmını. Migros açıklamasına bize 6 lira .6 lira zam yapıldığını ve primle birlikte donun 9.7 liraya geldiğini söylüyorlar. Fakat bizim maaş borduralarımız bunu yalanlıyor. Siz lojmanlarında kalan emekçileri lojmanlarıyla tehdit edip çalışmaya zorladınız. Kardeşleştik hepimiz iş bıraktık. Sadece bir ekmek parası zam istediğimiz için 257 işçi işten attınız ifadeleri kullanılır. Biz 4 TL zam istedik. Bize 4 değil 6 TL zam yaptılarsa biz niye buradayız? İnsanları yanıtmayın diye de yanıt verirler. Gerçekliğini kaybetmiş bir ülkede sosyal medya kuşatmasına rağmen hala özünü savunanlar vardır. E komiteden paylaşacağım bugünkü açıklamayı bir kulak verelim bakalım. Gerçekten yalnız mıdır Yalnız değil midir bilmiyoruz Ama görmeye devam ediyoruz İnsanı hayret ediyor e, Şeref yoksunlarının ceplerini kabartırken Haramzadelerin Götürlerine devam ederlerken itlik kopukluk serbestiyete Kavuşmuşken e, Devlete yanlayınca Allah kitap peygamber falan Deyince her şey çok kolaymış gibi işte öbür dünyada ya da bu dünyada Hesap vermeyeceklerini zannederlerken 1-4 liraya ee, bu kadar çingar çıkartılıyor. Bu kadar insanın emeğe, ekmeği ellerinden çalınıyor. <gülüyor> ne diyebilirsiniz ki bugün aynı zamanda işte yemek sepeti işçileri de kendi genel merkezlerinin önündeydi ama bu ee, öyle kolay bahsedilecek bir şey değil çünkü bir 6 ay kadar işte işsiz kalmış bir insan evladıyım ki bir gün bile işsiz kaldığınızda bu memleketin bugününde ne kadar zor olduğunu biliyorum. Al ilaç mesela aspirin dediğin şey 18-19 liraya çıktı şimdi en basitinden. Her şey eksik kılınıyor. Hayatta var olma mücadelesinin işine geldikleri gibi ele alıp da gerisini çöpe basan bir sermaye iktidar birlikteliğinde zorbalık kurumsallaştırılıyor. Bir bir asgari ücret vavelyası dahilinde halkın var ettiği hakiki çalıklar duyulmuyor, görülmüyor ve sorgulanmıyor. Toplumsal müştereklerin muhafazası değil artık herkesin bir tek kendisi ve yöresine baka durmasından hareketli. Daha önce Farplus ki onun da hazin bir sureti var. Türkiye'nin en büyük otomobil Plastik imalatçılarından biri otomobilin içerisinde kullanılan şimdiki nesil otomobillerdeki plastikleri imal eden bir firma ve burada da büyük bir kırım var. Yemek sepetinde haklar gasp ediliyor, primler verilmiyor, insanlar zoraki çalıştırılıyor ya da işte mola hakları ve serdikal hakları ellerinden çalınıyor. Tekstil işçileri hakeza öyle çok çok uzun zaman öncesinde teker işçileri vardı ve pek çok benzer direnişin mukavemeti de derdesi kılınıyor. Her şey eksik eksikledi kılınırken misal bir işçinin çöpe atılan çıkma tabiri kullanan sebzeleri evine götürmesi hırsızlık kılınabiliyor. Ve e, ben hırsız değilim aslında çok yoksul bir işçiyim deyip de savunmasını verip zaten onlara Allah'ın cezalarını kapaklarının kralını yapmış. Ama ilk gönül ister ki kapak yapması şunu yapması bunu yapması değil de onun o yoksulluğunu fark edebilen keşke düzgün aklı başında kurumlarımız kurumsallaştırılmış yapılarımız olsaydı. Maalesef yok ee, biz hala hayal etmekle ve e, imgeleri birleştirmekle kooperatifler kurmakla meşgulüz daha o adımlara gelemedik ki o sermayelerden insanları kurtarabilelim. Ve o büyük paralar dedikleri çemberlerde insanlara bir lokma ekmeği bile haram edenlerin Allah iki anda da yakalarını bir araya getirmesin. Bu dünyada da en azından hesap verebilecek bir opsiyonları olsun diye düşünüyoruz. Bir gün bir iktidar değişimi söz konusu olursa nerede o günler? Ya da yukarıda uzun uzadıya okuyduğunuz gibi sendikal haklar, bir ekmek parası kadar saatlik ücret artışına dair ses çıkarınca ortaya çıkan UZ grup tarafından serilen yalanlarla kuşatma halleri hakikat kılınırken kim fark edecek o insanların yaşam pratiğinin içerisinde kendi başlarına bu kadar zorlandıklarını ve işte mesela kölelik raporunu bugün TÜSİAD önünde geleceği inşa bizi biçilen kölelik düzenidir. 257 işçinin kışın ortasında işçen çıkartılmasında protesto edip orada bu geleceğin inşa bildirisi de yakılır. Başka anladıkları yok. Heft motionla devam edelim. Arkasına inclusion not so far. Placint etiketinden yayınlandı. Buradayız. son düzlük. Adına kararlar çalınmış olan Koç Holding'in bugün Anadolu Grubu firmasının yaygın medyada sizi iyi gelecek temalı abuk sabuk reklamlarına tamam edilmesinin mesele yarım eksik haller. Günlerdir esenyurt Depo önünde birazdan dinleyeceğimiz gibi TÜSİAD yönetiminin önünde Simon Kastofski mesela sesini çıkartmaya devam ediyor. Ee, haber bültenlerinde hakları savunmalarına imkan sağlamamasıdır. Eksik gelir kalp. Süreç devam ediyor. Her gün orası yarın bir başkasında ama eksik yarım, hiç kalınmak. Sadece birkaç adımda hepimizin başına getirilebilecek bir meseleye dönüştü çoktan. Durak sanmadan, durup da düşünmeden, iktidar var ettiği çürümeye karşı setler kurulmadan yeni yıkımlar bina almıyor. Sermaye yengeleri kabul etmediği için her gün o Kenan Evrenzi bir disinin darbe günlerinde gülmek sırası bize de geldi diyen dangalak narin tiplemesindeki Patronların istikametinde hakkı hukuku çiğniyor. Bir kere yiyen bir kere daha yerdeyip asgari ücret tahakkümüyle yoksulluk içinde köleliği var ediyor. Ve daha ve daha neler neler bina ediyor. Punduran getirilip ardından sıvıştırılan milyonlarca dolar, ranttan gömülü verilen altınlar, uygun fiyattan iç edilen küçük işletmeler, bitmeyen bir oburlukla söğüşlemeler, hırsızlık, yağmalar ve allahsızlıklar, Ülkenin sınırlı sayıda bir ipotek edilmesi güncelleniyor. Her gün yeniden var edilen bir savaşın tam ortasında iki kadın hayat hakkı çok görülüyor. Buna direnebilmek, illallah ettirilmiş yapma ve baskı unsurlarına, yoksulluk hallerine itiraz edebilmek size iyi gelecektir. Ötesi lafı güzel, Ötesi yoktur. Artık bilelim. Duymayan kalmasın. Migros'ta direniş var. Migros'ta boykot var. Tıpkı yemek sepetinde, tıpkı Farplast'ta. Tıpkı pek çok yerde ve pek çok uzamda olduğu gibi. Son sözü bugün e, TÜSİAD'ın önünde yaptıkları geleceği inşayı e, yakarak var ettikleri sesenişle Migros depo işçileri var etsin. E, bu haftanın finalini closing yapacak. The Mission parçası presentten gelecek.